Thank yeah. you. Çıkkasıydı. Merhaba Kainat Bugün 6 Temmuz Perşembe Yıl 2017 Ay 7 Gün 187 Hızır 62 1438 Hicri Şevval 12 1433 Rumi Haziran 23 Yunus şiiri Çocuklar Çarşılarda bir şey Biz pek aramazdık Çocuklar olmasaydı Kasaplarda manavlarda Bazı yorgun kadınlar hep de tenha saatleri seçerler. Sonra yavaş bir sesle, Çocuk için hasta, kaç gündür yemiyor. Biraz et, biraz meyve isterler. Sevdiği bir reçeli gün aşırı yalnız ona, Kaşıklarla beraber büyür bir üzüntü. Yağların, şekerlerin, çayların, Uykularda bile bitiyorsa, Annelere düşündürdüğü. İnsanlara, tezgahlara, kağıtlara kolaydı. Biz bu kadar eğilmezdik çocuklar olmasaydı. Behçet Necati Gelin Günün Tarihi 46 yıl önce bugün 6 Temmuz 1971'de <gülüyor> ünlü cazcı Louis Armstrong ölmüştü. 132 yıl önce bugün 6 Temmuz 1885'te Fransız birim adamı Louis Pasteur Kudüz, Kuduz aşısını bulmuştu.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 herkes. Açık Radyo Burası 94.9 Açıkradio.com.tr Ve Açık Gazete Programı başladı Haftanın dördüncüsü bu Ben Deniz Ömer Madra Can Tonbil ve Selahattin Çolak'tan oluşan Ekiple birliktesiniz Emre Gümüşer de bize destek veriyor Günaydın Günaydın Şeyden Because The Night adlı parçayla Pat Smith'ten girdik Onun tanınmış parçası Gece Üzerine bir güzellemeydi ve bunu neden çaldığımızda şimdi Eduardo Galeano'dan dinleyelim. Kadınlar. <Gülüyor> Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğan. Sel yayıncılık. The Gece, uyumayı başaramıyorum. Göz kapaklarımın arasında uykumu kaçıran bir kadın var. Eğer yapabilseydim. Ona gitmesini söylerdim Ama Boğazımda Konuşmamı engelleyen bir kadın var Kadınlar Eduardo Gagliano Çeviren Süleyman Doğru ...yayıncılık. Tarihte bugün... ...1535'te bugün... ...Sir Thomas More... ...İngiltere Kralı... 8. Henry'e... ...ihanet etti diye doğruları söylediği için aslında tabi A Man For All Seasons filminde de Her Devrin Adamı başlıklı filmde de açıkça anlatıldığı gibi idama mahkum alıyor ve Londra Kulesi'nde idam ediliyor Ütopya'nın sonu Ütopya'nın sonu Herkesin, sadece doğruları söyleyen ve uyaran gerçekleri söyleyen bir adam o hakları hukuku savunan 1885'te biraz önce söyledik başarılı bir deneme sonucunda Louis Pasteur Kudus aşısını ilk defa Joseph Meister diye bir Kudus köpek tarafından ısırılmış bir çocuğu e, uyguluyor ve kurtarıyor çocuğu Joseph Meister'i bu konuyla alakalı iki tane haber var hemen söyleyeyim e, dün değil evvelsi gün Bitlis'te zeka geriliği ve kısırlık yaptığını ileri sürerek çocuğunu aşı yapmayı redde reddeden bir kişi yaptırmayı aile sağlığı merkezini basıyor ve çalışanlarını tehdit ediyor. Duruma sinirleniyor EU isimli vatandaş. Çünkü neden? Şöyle bir prosedür var. Çocukluk yaşında daha doğrusu çocukluk çağında aşı takviminde toplam 10 aşı varmış. Bu 10 aşının yapılması zorunlu olarak nitelendiriliyor Türkiye'de. Aile hekimliği aşı yaptırmak için çağrılan ailelere aşıyı reddetmeleri durumunda hekim ve hemşireler tarafından ikna edilmezlerse bir tutanak formunu imzalamaya davet ediliyormuş. Aile hekimliği bu tutanağı Sağlık müdürlüğüne bildiriyor. Sağlık müdürlüğü de aile hakkında dava açma yetkisi bulunduruyormuş. İşte bu aileyi tekrar arandığı zaman aile de gitmiş basmış İsrail ve Amerikan malı olarak nitelendirilmiş bu aşıları. Ve çocuklarda zeka geriline neden oluyor ve kısırlık yapıyor diye de bir iddiada bulunmuş. Beraber. Yani. Ama şöyle bir durum da var. Fransa'da da tartışılıyor bu durum. Fransa'da geçtiğimiz gün Menenjit'ten 11 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi de Fransa'da çocuklar için 11 aşı zorunlu hale getiriliyormuş. Yeni Sağlık Bakanı şimdilik 3 olan zorunlu aşının 11'e çıkarılacağını söylemiş. Evet. Yani. Her şey, tarafta tartışılan her konulardan tata. bir tanesi bu. Ama Türkiye'de daha çok Türkiye'ye yöneltilen büyük bir komplo şeklinde nitelendiriliyor. Zaten birazdan fırsat bulursak okuyabiliriz. Bazı hükümete yakın gazetelerden biri. Yeni Şafak gazetesinde de büyük bir komplo çevrilmekte olduğu haberi de Gazetelerde var. Yeni Şafak Gazetesi'nde bakıldığında komple çevrilmeyen gün yok aslında. Şimdi Ama doğrudan yürüyüşle alakalı. Evet, evet, Almanya ile FETÖ, Amerika Birleşik Devletleri, PKK ve Körfez ülkeleri üzerinden Türkiye'ye yeni büyük bir saldırı. Aa, yeni kardeş gelmiş. Körfez ülkeleri. Körfez ülkeleri. Evet. Hmm. Hoş gelmiş ama yani düşman onlar tamam işte önceden ha, düşman mıydı Suudi Arabistan'a toz kondurmuyordu kimse birleşik emirlikleri de dahil olmak üzere hadi Mısır'a biraz Rabia üzerinden bir şeyler söyleniyordu da yeni bir düşman daha var kim efendim Doğan Medya Grubu Doğan Medya Grubu zaten uzun zamandır ama bu sefer Yanlı tam Yunan anlamıyla düşman içindeymiş. değil mi? Suriyelilere de falan nefret içerikli haberleriyle yönetiliyormuş neyse konuşabiliriz bunu ee, vahim bir durum var Savaş Barış Haberleri tarihte bugün de bir de şeyi de okuyalım 1917'de bugün Birinci Dünya Savaşı ile ilgili bir haber T.E. Lawrence ca, Casus Lawrence İngiliz evet. Casus Lawrence diye biliniyor Türkiye'de T.E. Lawrence Lawrence of Arabia diye de biliniyor kendi ülkesinde ve Auda Ibu Tayyip Akaba'yı Osmanlı İmparatorluğu'ndan geri almayı başarmışlar. Arap isyanı diye bilinen hareketin sonunda. Bir de not var. O da İbu Tayyip üzerine. Kahraman olarak nitelendiriliyor Arap coğrafyasında. Evet. Savaş kahramanı. 28 defa evlenmiş olduğuyla övünüyormuş ve bir düzineden fazla sayıda yaralandığını da söylemiş. 75 arabı kendi elleriyle öldürdüğünü öldürdüğü Türklerin sayısını ise saymaya bile yetişemediğini söylemiş. Efendim bu konuyla alakalı bu şahısla alakalı 2009 yapımı gayet güzel bir Katar yapımı film varmış. Onda da yazıyor. Katarlılar da bu kişinin kahramanlıktan yücelten bir filme imza atmışlar. Doğrudan Arap isyanları ve bu şahsın hayatını anlatıyorlarmış. O, o, 2009 o da, o da İbû Tayyinin mi? Auda e, Ebu Tayy. Evet. Evet e, ama o Türkleri sayısız Türkü kesmiş bir adam. Şimdi Katarlar onun mu övüyor? Ama 2009'da. Aa o zaman başka. Yani haklısın. Kaç sene geçmiş? Çok sene geçmiş. Sekiz. En Sekiz az. Senedir. Yani o zamanlar herkes biliyorsunuz hepsi oradaydı. Evet. Kimler kimlerle dostu, kimler kimlerle düşmandı. Evet savaş haberlerine geçeceğiz şimdi çok ciddi hem uluslararası çapta hem bölge çapında hem de Türkiye e, içinde ve dışında e, böyle çatışma haberleri var tehlikeli gelişmeler var mühletler veriliyor o şeyde de Kafkaslarda da var hatta Ermenistan Azerbaycan'ın orada fakat öncelikle ben e, günün en öncelikli haberini zaman açısından kronolojik olarak söyleyeyim. Cumhuriyet Gazetesi'nden Kemal Göktaş'ın haberine göre dün gece yarısı bir operasyon gerçekleştiği haberi var. Ee, gazeteye yetişmemiş bile baskılı. Şeyleri. Yani çok küçük bir şekilde yetişmiş aslında. Ee, Türkiye'nin önde gelen insan hakları savunucuları Büyükada'da bir otelde toplantı yaparken ...gözaltına alınmışlar otelde... ...aralarında Yurttaşlar Derneği... ...Kadın Koalisyonu, Uluslararası Af Örgütü... ...İnsan Hakları Gündemi Derneği... ...ve Eşit Haklar İçin İzleme Derneği'nden... ...temsilcilerin bulunduğu... ...dokuz kişi polis merkezine götürülmüş. Büyük bir gizlilik içerisinde yürütülmüş soruşturmada... ...avukatlara ve gözaltına alınan yakınan, yakınla, yakınlara dahi... E, ...kısıtlılık kararı olduğu gerekçesiyle... ...bilgi verilmiyormuş. İhbar var denmiş, o kadar. Bir de kısıtlılık var denmiş, o kadar. Yani e, ee, Yurttaşlık Derneği'nden Nalan Erkem Kadın Koalisyonu'ndan İlknur Üstün Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser Bir önceki de içeride zaten Uluslararası Af Örgütü Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Veli Acı İnsan Hakları Gündemi Derneği'nden Günal Kurşun Eşit Haklar İçin İzleme Derneği'nden Nejat Taştan Yurttaşlık Derneği'nden Özlem Dalkıran Eski Mazlum Derli Aktivist Şeyhmus Özbekli ve toplantılara moderatörlük yapan Ali Garawi gözaltına alınmışlar. Yakınlarına dahi haber verilmemiş. Akşam saatlerinde tesadüfen öğrenilmiş. Artık yani hukuk devletinden geçtim. Herhangi bir asgari hukuk güvenliğinden, güvencesinden de söz etmek mümkün değil. Büyükada'da polis merkezinde tutulan insan hakları savunucuların... ...hangi suç isnadıyla gözaltında tutulduğuna ilişkin dahi bilgi verilmemiş ne kadar gözaltından tutulacağına dair de bilgi verilmemiş. 12 deniyor sayısı. 9 kişi gece saatlerinde polis merkezinden minibüse bindirilerek götürülmüş. Minibüse bindirilirken polisin çok sık önlem alması da dikkat çekmiş. Anadolu yakasındaki çeşitli karakollara götürüleceği iddia ediliyor. Toplantılara yurt dışından katılan iki yabancı hak savunucusunun da aralarında olduğu dört kişinin ise adada tutulacağı öğrenilmiş. Yani toplam on iki kişi var ve ikisinin yabancı olduğu uluslararası hadalet evet. peşinde olan iki kişiden bahsediyoruz. Evet şimdi savaş ve barış raporunu okumaya başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri ile başlıyoruz galiba. Daha doğrusu Kuzey Koreli ya da ikisiyle beraber evet. Amerika Birleşik Devletleri nükleer ve balistik füze geliştirmeleri programı nedeniyle Gerekirse Kuzey Kore'ye karşı askeri güç kullanılabileceğini söylemiş. Evet bu çok önemli bir, bir yeni gelişme. sabah karşı yani birkaç saat önce elde edilmiş bir haber bir BBC Türkçeden. Yeni bir tasarı sunacaklarmış Birleşmiş Milletleri. Ticari kısıtlamalara da gidebileceklermiş. Kuzey Kore'nin son füze denemesi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yasağına aykırı diyorlar. Kendileri de davranıyorlar öyle ama onun önemli olmadığı düşünülüyor. Böyle bir önemli gelişme var. 4 Temmuz'da kıtalar arası füze denendiği açıklandı ve bu Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluş yıl dönümü. Kuruluş yılı, hmm. kurtuluş günü. Evet. Aslında bağımsızlık günü. Ee, devrim, Amerikan Devrimi yıl dönümünde onlara ders olsun diye böyle bir şey yaptı Kim Jong-un. Hmm, evet. Ee, bu birinci durum ee, ikinci durum olarak şeyden bahsedebiliriz Amerika Birleşik Devletleri ayrıca Güney Kore ile beraber e, ortak füze tatbikatına da başladılar son derece ciddi bir durum var ve e, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın da aklının başında olmadığı yani bu da benzer şeyler içinde olduğuna dair de videolar, şey de gösterimde, mesela uçağından iniyor. Yani bütün hafta sonlarını zaten golf oynamak için şey yapıyor. Yani hiç çalışmak yoruyor onu. Dönerken şöyle bir video vardı dün. E, uçaktan iniyor bir Amerikan üstünde, Amerika Birleşik Devletleri Air Force One'dan. Tam önünde merdivenlerin dibinde büyük şey var. Limuzin var. Hı hı. Ona doğru gidiyor. Sonra dönüyor birdenbire ve uzaklara doğru yürümeye başlıyor. E ne güzel işte. Sıkılmış bırakmış. Her beyaz, beyaz yakalının hayali değil mi bu? Tam servis otosuna doğru giderken böyle bırakıp her şeyi başka bir yöne da doğru Ufuklara çeviriyor <gülüyor> başlıyor. Sonra bir görevli e, uyarıyor. Genç bir görevli aman Allah'ım ne oldu mahvolduk diye düşünüyor olmalı. E, orada diyor işaret ediyor görüyorsun videoda. Ha diyor dönüyor ve biniyor gidiyor Dalgınlıktan ötürüymüş. Dalgınlıktan ha. bir tane de İsrail'deki İsrail'e ziyaretinde ilk ziyaretini yok ikinci ziyaretini bu ilk uluslararası ikinci gezisini şey yaptı İsrail'e malum orada da Benjamin Netanyahu ile İsrail başbakanıyla basın toplantısı yapacak e, geliyor flashlar patlamakta filan birden böyle ufuklara bakıyor ve uzaklaşıp gidiyor aynı şeyde olduğu gibi geri çeviriyorlar burada filan diyorlar o tamam diye konuşmasını yapıyor böyle bir adamın yalnız elinde nükleer silah olduğunu atom bombası dünyada en çok atom bombası düğmesine basabilecek adamın bu olduğunu da hatırlatalım şifreler onda neyse iyi bir haber verin bu konuyla alakalı eğer farklı bir coğrafyaya geçeceksek Türkiye Başbakan Yardımcısı Türkiye'deki Başbakan Hükümetin Başbakan Yardımcısı Nurman Kurtulmuş Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinden gelebilecek tehlikelere karşı hazırlık yaptığını ancak bu hazırlıkların savaş ilanı olmadığını söylemiş. Evet ama o da şey yani. Rahatlayın diye söyledim. Çok rahatlatıcı mı bilemiyorum çünkü oradan PYD'den gelen bir şey açıklaması da vardı. Bu bir Türkiye'nin hazırlıkları savaş ilanı demişti. YPG. E, tü, e, Suriye'de Türk e, Kürt Demokratik Birlik Partisi PYD'nin silahlı kanadı halk savunma birlikleri YPG Hı. onun komutanı o Azez Cerablus hattı yakınlarında Türk ordusunun konuşlandırılmasının savaş ilanı olduğunu söylemişti bu tarz askeri faaliyetler büyük bir çatışma riskini beraberinde getirir demişti işte onun üzerine hatta başkan e, bakan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da gerekirse operasyondan çekinmeyiz demişti evet örgüte kurtulmuş... savaş ilanı edilebilir mi? Ya da bir sa ül ülkeye savaş ilan edebilirsiniz ama örgütle savaş ilan edebilir misiniz? Bilmiyorum Ye yenilik olur ama bu tarz şeyler ya şaka götürecek bir husus değil çünkü ben de yani kendim. Şaka yapmayayım. diplomatik kendim şey, kullanılan bir dil bu yani savaş ilan etmek. Suriye evet. hükümetine karşı ilan edilecek olan bir savaş mı bu yoksa bir örgüte karşı ilan edilecek olan bir savaş mı bu? Suriye devletine olur herhalde. Olursa. Suriye devletinden yapılan bir açıklama değil bu galiba. Değil. Evet. PYD'den Numan Kurtulmuş'ta Afrin'den füze atanlara sessiz kalmayız demiş. Tansiyonun yüksek olduğu belirtiliyor. Afrin'de de on binlerce kişinin çarşamba günü bir protesto gösterisi düzenlediği belirtiliyor. Dışişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Cafer de Türk müdahalesinin protesto amacıyla aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu yaklaşık kırk bin kişilik... Kürt, Ezidi, Hristiyan ve Arap protesto yürüyüşünde yer aldı şeklinde konuşmuş. Çok gergin bir durum daha var orada. Evet yine fotoğraflar gelmeye başladı. eli silahlı kadınlar ve çocukların olduğu fotoğraflarda. Öbür taraftan tabii bir başka çok ciddi problem daha var. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği Savcılığı da MIT tırlarına dair bir talep gelmedi diye yalanlamada bulunmuş. Dikenden. Diken.com'dan da aldığımız bir haber bu. Yani Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan resmi bir açıklama. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın MIT davasında 55 şüpheliye üçer kez müebbet istenen yeni iddianameyi geçen günlerde tamamlamış ve bazılarının Amerikan Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu ile telefon görüşmesi yaptıklarına dair tespitler olduğunu söylemişti Delil yani Amerika'yı doğrudan doğruya e, suçlamış oluyor bunu da Amerikan makamlarına sorduk demişti yalanlama gelmiş yani savcı doğru söylemiyor demişler basında çıkan haberlerin takip edildiği belirtilmiş e, herhangi bir bilgi talebinde bulunulmadı savcı tarafından bu temsilciliklerle iletişime geçilmedi böyle bir bilgi veriyor yani savcı mı doğru söylüyor Amerika Birleşik Devletleri konsolosluğu mu bir ortak Dıştı. noktası yok mu bulamayacağız büyük elçilik ve baş konsolosluk söz konusu iddiaları doğrular nitelikte hiçbir bilgiye sahip değildir diyor diplomatik konuşmalarda bu çok net ayrıca yeni şafak gazetesinde Amerika Birleşik Devletleri de var mıydı koalisyonun içerisinde Var var değil mi Almanya ile FETÖ, ABD ile PKK ve Körfez ülkeleri üzerinden Türkiye'ye karşı yeni bir saldırı dalgası başlatıldı. Evet, dedi. bütün dünya yani. Asya ülkeleri yok. Rusya da yok. Aa, Rusya'yı ilk önce savaş ilan eden zaten yeni şafaklı daha doğrusu söz. Yani doğrudan savaş ilan eden değil de bu uçak krizinin ardından en büyük düşman olarak gösterilen ülke Rusya'ydı. Ve yaklaşık 7-8 aylık bu e, hararetin ardından Rusya şu anda en yakın müttefiklerden bir tanesi olarak görülüyordur. evet. Değişiyor yani. Bu şekilde atılıyor manşetler ama 6 ay sonra, 7 ay sonra taş çatlasa değişiyor. Evet. Yani bir gün yalnız değişim sırasında bir kaza çıkacak. Ya öyle oldu ya işte. 15 Temmuz öyle bir şey değil miydi? O değişim kazasız değil miydi? Biraz öyle yorumlanabilir evet. Bu arada Katar'a 48 saat daha ek süre verilmiş olduğunu da belirtelim. Orada da çok ciddi bir şey var. Yani Suudi Arabistan ve Körföz ülkeleri Mısır'ında bulunduğu yani Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır Katar'a 13 maddelik bir talep listesi göndermişlerdi ve burada El Cezire'nin kapatılması, Katar yönetiminin finanse ettiği ve Katar'daki Türk askeri üssünün de kapatılması talebi de yer alıyordu. Taleplerin kabul edilmemesi halinde Katar'a yaptırımlar ağırlaştırılabilir deniyor. Suudi Arabistan'dan da bir uyarı var. Biliyor musun? ...Türkiye'nin tarafsız kalacağını umuyoruz demişler. Hı. Bu da ilk defa oluyor, benim duyduğum. Türkiye'den yapılan açıklamada, en son açıklamada... isterse Katar askeri üsümüzü kapatabiliriz olmuş. Onu gördünüz mü? Fransız 24'te. E, evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanı evet. ve, ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı. İkisi birden. İkisi birden. Evet, yani Türkiye'nin tarafsız kalmasını umuyoruz dedikten sonra... ...Adil bin Ahmet El Jubayir. Ya Kahire'de El Tahrir Sarayında bir araya gelmişler Katar'ın umursamazlık ve ciddiyet eksikliğini Gösteren olumsuz yanıtından Üzüntü duyuyoruz demişler Katar'dan diyalog çağrıları geliyor Katar bunların içindeki en ilerici nispeten ilerici Sayılabilecek ülke tabi ayrıca Kadın hakları ve diğer Konularda Fakat evet senin dediğin önemli Katar'ın talep etmesi halinde Türk askeri üssünü kapatabiliriz demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan bir şey Frans 24 televizyon kanalına mülakat vermiş. Katarlı olan anlaşmamıza sağdığız demiş ama yani kabul edilemez asla kabul edilemez demiş Katar bir devlettir. Katar devletini diye başlayan bir konuşmada yani kabul edilemez diyorsunuz diye sözünü kesmişler Erdoğan'ın o da asla kabul edilemez yani burada öyle maddeler var ki bu ultimatom maddeleri diyor maddeler tamamıyla ben seni devlet olarak tanımıyorum dolayısıyla sen devlet olarak bütün işlevlerinden vazgeçeceksin bu demektir diyor aynı konuşmada e, önemli bir şey daha söylemiş izin verdim demiş Maltepe yürüyüşüne evet. ama onun, şey onun kavga şiddet kullanılmazsa ben, ben şiddet yani. kullanılmazsa işte Evet en ufak bir hukuksuzluk olursa bilemem demiş. Ee, ama ilk defa bu onun iznine tabi olup olmadı, olduğunu bilmiyordum ben. Bu tamam. vesileyle öğrenmiş oldum yani. Hı. Maltepe'de şey yapılacak e, büyük bir miting bekleniyor yani milyonlar telaffuz ediliyor. Milyon kişi telaffuz ediliyor. Maltepe kupon mu arazi olarak? <gülüyor> orada çok geniş e, neredeyse 3 milyon kişinin alacağı e, bir alan yapıldı. Ha, o, evet. Doldurma alan. Evet, büyük bir alan. Büyük bir alan. İşte oranın doldurulmasa bile <gülüyor> yani milyon terapuz edilen bir kalabalık olacağı söyleniyordu ilk etap olarak. Bu konuda usul dururlarsa izin vereceğim demiş. Aynı konuşmada T24'te. Başkomutan sıfatı var ama başöğretmen sıfatı yok, değil mi? Yok. Genellikle öğretmenlerin öyle bir söylemi olur ya. Uslu durursanız izin vereceğim size diye. Dışarı çıkmanıza. Evet. Bu bir adalet yürüyüşü değil. Bu bir gaflet yürüyüşüdür demiş. Batıya da çatmış kılıf uyduruyor diye. Zaten bu sıralarda fevkalade azarlayıcı. Fakat yürüyüş haberlerini daha sonra yapacağız. Bir yani, Almanya'yla yaşanan kriz var. Hazır bütün krizlerden bahsetmişken Hondar'dan evet, çıkaralım. Katar krizinde <gülüyor> Türkiye'nin riskli bir oyunu olduğunu yazan Doça Vele'de ayrıntılı analizler var. Çağrı Özdemir araştırmış. Rami Huri de bir şeyde Demokrasi Now'da bu konunun uzmanlarından gazetecilik profesörü, medya profesörü Rami Huri de ee, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri değişim olabilecek bütün değişim dalgalarını da engellemek için kullanıyorlar Yemeni şey e, Katarı Katar. yani aslında hiçbir değişim istemeyenlerin durumu demişler bir de şeyden Azerbaycan Ermenistan Azerbaycan arasında bir top ateşi var. Ermenistan top ateşi açmış. Geleneksel her e, sene oluyor bu sene de işte bu aylarda başladı. Biraz daha kapsamlı ama çok feci aslında. Bir önceki öyle olmuş. 2 yaşında bir kız çocuğu ile 50 yaşında bir kadın yaşamını. Sivil yerlere ateş etmişler. Evet. Azerbaycan'ın Fuzuli iline bağlı Elhanlı köyüne, Alhanlı köyüne açılan ateş sonucu hmm. Biri çocuk, iki kişinin hayatını kaybettiği açıklanmış. Cepahatına dil yani. Ya da cepahatında man gerisinde sinet. Sihir, Belli evet, belirlen vardı. Yani Fuzuli ili de Ermenistan'la Azerbaycan arasında ihtilaflı olan çok savaş yaşanan Dağlık Karabağ bölgesinin güney sınırındaymış. Hmm. Köye havan topu atışı yapılmış. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Ermenistan ordusu sınır bölgesinde sivil yerleşimlere kasıtlı ve sistematik saldırılar düzenliyor demiş. Ermenistan'ın siyasi ve askeri liderliği bir durumun sorumlusudur demiş. Orada da tehlikeli bir gelişme var. Daha önceki yıllarda genellikle cephe hattına bombalıyorlardı ama ilk defa duyuyorum sivil hattında bombalıklarını. Uzun Türkiye'den de Dışişleri Bakanlığı da 50 yaşında bir kadınla 2 yaşındaki torunun hayatlarını kaybetmelerini şiddetle kınıyoruz diyor açıklama. Bu menfur olay Azerbaycan'ın topraklarının 5'te 1'ini işgal altında tutmakta olan Ermenistan'ın sınır bölgelerinde provokasyonların uluslararası hukuka ve insani değerlere aykırı biçimde e, o, hedef aldığını sivilleri tüm açıklığıyla göstermiştir diyor. Gerekli baskı yapılsın diyor. Şimdi... Cumhurbaşkanı evet. Recep Tayyip Erdoğan'ın Alman Diz Zahit gazetesine verdiği bir demeçte vardı. Almanya konuşmama izin vermeyerek intihar ediyor demiş. Evet. Alman medyasının önemli Die açıklamalar da olmuş. Çok önemli çünkü ilk defa bir ülkenin intihar ettiğinden bir başka ülkenin yetkilisi bahsediyor. Almanya'nın konuşmama izin vermemesi siyasi insidardır. Ya şey kaç yaşında Alman Dışişleri Bakanı? Yani yaşlı başı Sieg Margabriel İncirlik askeri üstündeki askerlerini ziyaret edemeyince, e, ziyaret edemeyince ne oldu diye soruldu mu? Sonra siyasi intihardı, bilmem ne. Biraz empati kurmak lazım evet. sanki. Yani o aynı eğer böyle bir intihardan bahsediyorsak, Almanların da bu olay karşısında, yasaklama karşısında ne hissettiğini biraz düşünmek lazım. Dışişleri Bakanı doğrudan sizi içeri almıyoruz askeri üssüne. Kendi askerlerinizi görmeye izin vermiyoruz denildi. Ardından da onlar da askerlerini çekip Ürdün'e doğru göndermeye başladılar. İncilikten. Evet, çok Karşılık son derece coğrafik şey değişmeler var. Avrupa, Almanya ile de çok büyük bir gerilim var. E, giderek artan bir gerilim var yani bu konuşmasına izin verimi Erdoğan e, bugün gidiyor yanılmıyorsam G20 zirvesi için Hamburga katılmak için. E, fakat aynı anda Avrupa Parlamentosundan Türkiye ile müzakereler askıya alsın alınsın çağrısı var ve raportör Piri de Kati Piri de Erdoğan'ın yakında bir seçim yapması gerekecek diyor Deutsche Welle'de yani hukuk ve şey mi ee, yani Piri diyor ki oylama öncesi yaptı. Türk halkı hükümetin politikalarının acısını çekiyor demiş bir özgürlük ve demokrasi mi olacak ee, yoksa Aksi mi? Yani özgürlüklerin olmadığı bir ülke mi o, olarak devam edecek diye bayağı ciddi bir şey yapmış. Eskiden bu seçimler ülkeler arasında yapılırdı. Amerika Birleşik Devletleri mi, Rusya mı, Avrupa Birliği mi yoksa Arap Birliği mi gibi şeklinde karşılaştırmalar yapılırdı. Şimdi Katar'dan başka müttefik kalmadığı için böyle ülkeler arasından değil daha çok değerler arasından yapılıyor. Evet yani ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı pragmatik kişiliğiyle tanıyorum demiş Kati Piri ülkesinde çok sayıda insanın bu anayasa değişikliğiyle hem fikir olmadığını gördü. Bu anayasa bu anayasa ile olmaz diyor yani değişiklikle. Türkiye uzun süredir Avrupa Konseyi üyesi. Avrupa Konseyi de anayasa değişikliği konusunda çok net tavır aldı. Yani Avrupa Birliği ayrı Avrupa Konseyi Türkiye'nin en eski üyelerinden biri oldu. Avrupa Konseyi 47 ülkelik ve dünyanın en büyük ikinci örgütü aslında. ...ülke sayısı itibariyle... ...dolayısıyla Erdoğan... ...bu da Avrupa Konseyi de... ...çok net tavır aldı diyor... ...dolayısıyla Erdoğan gelecek iki yıl içinde... ...seçim yap yapması gerekiyor... ...ya bu değişiklikleri yürürlüğe koyacak... ...değiştirecek... ...ve Türkiye Avrupa Birliği... ...ilişkileri açısından bunun sonuçlarına... ...katlanacak ya da değişiklikleri adapte ederek değiştirerek Türkiye'nin demokratik reform yoluna devam edecek seçim kendisinin demiş gayet net aslında konuşmuş ve şeyi de söyleyelim ee, e, Avrupa Avrupa Birliği açısından da Avrupa Konseyi değil yalnız Avrupa Parlamentosu da diye Avrupa Birliği açısından da önemli gelişmeler var ve bir tanesi Ahim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ilk başvuruyu kabul etti Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili hukukçu Atilla Kartın Ahim referandumla ilgili bireysel başvuruda bulundu ve bunu kabul etti bu çok önemli bir gelişme yani baya ilk başvuruyu kabul etmesi baya ciddi bir şey anlam ifade ediyor. Yine ...bireysel başvuru ve... ...esastan kabul ederse... ...inceleme, hukuk inceleme... ...sonucunda gerek kartın... ...gerekse de Cumhuriyet Halk Partisi'nin... ...başvurusunda... ahim Sözleşmesi'nin... ...Afrika İnsan Hakları Sözleşmesi'nin... ...ihlalini tespit ederse... ...Türkiye'de şenlik var diye yazmış Yalçın Doğan. Çünkü... ...referandumun şu ana kadar iki somut... ...sonucu uygulanmış bulunuyor. Birisi Cumhurbaşkanı'nın partili olması iki yeni bir hakim ve savcılar kurulunun oluşmuş olması. Bu ikisi de Avrupa İnsan Hakları sözleşmesine göre hukuken geçersiz olacak. O zaman daha olanların dava açma hakkı doğacak. Peki de referandum o da adalet yürüşünün orta yerinde. Müthiş bir adalet cümbüşü daha önce ayım kararlarını uygulamıyoruz, tanımıyoruz diye açıklamalar var ama oraya daha çok var. Bayağı İlginç bir gelişme oldu. Ahim demişken son olarak şeyi de söyleyelim. Deniz Yücel konusunda Türkiye'den savunma istemiş. Bu da önemli bir gelişme. Deniz Yücel'in kendisine yaptığı başvuruyla ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türk hükümetinden 24 Ekim'e kadar savunma yapmasını istemiş. 140 günü aşkın bir süredir. Türkiye'de tutuklu Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel. Ve açıklama gelmiş... 24 Ekim'e kadar savunma talebi diyor. Bu da son derece önemli. Avukatı Beysel Ok Deniz Yücel'in Türkçe yaptığı açıklamada mahkemenin kendilerine yaptığı başvuruyla ilgili yanıt gönderdiğini belirtmiş. Başvuruyu inceledik. 24 Ekim'e kadar Türk hükümeti ile ilgili olarak savunma göndersin demiş. Önemli bir gelişme. Bu. Bir de son günlerde özellikle son haftalarda Yeni Şafak gazetesinde çok fazla şey yaptık eleştirdik ama bazı noktalarda hak ver, vermek gerekiyor. Oldukça yoğun bir şekilde Suriyeli mültecilere dair ırkçı ve milliyetçi haberler evet. ortaya çıkıyor. Olaylar da ortaya çıkıyor bunun akabinde. Ee, ve bu konulardaki haberleri gördüğünüz zaman gerçekten pogrom nasıl yapılabilir anlayabiliyorsunuz. Nasıl yavaş yavaş ortaya çıkabiliyor diye. Mesela Sözcü gazetesinden Can Ataklı'nın haberine baktığınız zaman... Suriyeliler olay çıkara çıkara yerleşiyorlar manşetin attığı bir köşe yazısını görüyorsunuz. Orada işleri bozulan Türklerden, e, sarkıntılık yapılan Türklere, ardından gürültü yapan Suriyelilere kadar birçok örnekler veriliyor ama örnekler içerisinde örnekler seçilerek veriliyor. Geçtiğimiz 28 Haziran günü, geçtiğimiz Haziran ayında Suriye'deki iç savaştan kurtulmak için Türkiye'ye kaçan ardından da derme çatma bir kulübe de yerleşerek yaşam savaşı veren, tamamen yaşam savaşı deniyor buna zaten. Mülteci ailenin 13 gün önce doğan Cuma isimli bebekleri açlıktan öldü. Açlıktan öldü. Kimse söylemedi. bundan bahsetmedi. Evet, ya ben Kimse. Unutmuştum gerçekten okuduğum zaman. Bayram sırasında okuduğum bu haberi. Ama sarkıntılık haberleri, nefesim, kavga haberleri gırla. İsim kesildi. Evet, açlıktan 13 günlük bir bebek aç olarak ölmüş. Ve bu insanlara şimdi gidin, ülkenizde savaşın deniliyor. Ki o savaş hiçbir şekilde böyle karşı taraf desteklenmesine. Önemli tabii. bir açıklama var yalnız hükümetten. Hükümetin şimdi elimin altında haber tam yok ama yani bu çeşit yayınların yapılmaması gerekir diye uyarı var. İstatistiklere bakılmış. İstatistiklerde de yüzde bir oranında gibi bir suça karışma durumu evet, var. Suriye'de yüzde bir virgül üç gibi söz edilmeye neredeyse değmeyecek düşüklükte bir oran var ve bunu hükümet de açıklamış. Hükümet yetkilileri böyle bir Suriyelilere suçlu muamelesi yapmaktan vazgeçin diyorlar. Yalnız Binali Yıldırım Başbakan Binali Yıldırım da bunun biraz bununla hafifçe çeliştiğini söyleyebileceğimiz bir açıklama yapmış. Tuttuğumuz gibi kulağını suça karışan Suriyelileri atarız diyor. Evet. Bu da aslında demin sözünü ettiğin Sözcüdeki e, yayınlara paralel bir şey. O da etkilenmiş demek ki. O da etkilenmiş. Evet. Böyle bitti. Şimdi e, Almanların bu arada Erdoğan'ın etkinlik, Erdoğan'a etkinlik yasağı getirildiğini de onayladığını söyleyelim. Bu da çok önemli. Ankete katılanların Almanya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik etkinlik yasağını yüzde desteklediğini Yani Alman halkı da topluca intihar ediyor herhalde Çünkü Erdoğan intihar demişti ama bu hükümetin bir yetkili şeyi olarak görünüyordu Halbuki yapılan ankette yalnız hükümetin değil Yalnızca yüzde yedilik bir kesim çok kötü ya da oldukça kötü olarak nitelemiş bu etkinlik yasağını %84'ü yasağı çok iyi ya da oldukça iyi olarak nitelemiş YouGov verilerine göre. 30 Haziran 4 Temmuz arasında yapılmış bir anket. 1028 kişiye konuşulmuş. Evet şimdi bitiriyoruz. Bitişe az 60 kilometreden az mesafe kaldı. Adalet yürüyüşünden bahsediyoruz. Adalet yürüyüşünde güvenlik önlemleri arttırılmış saldırı hazırlığındaki IŞİD'liler yakalandı filan diye haberler var. Ee, çok çeşitli notlar var. Duvarları yıkacak adaleti getireceğiz diyen Kılıçdaroğlu var. Yürüyüşe katılan ya da destekleyen herkesin tek isteği bu uykudan uyanalım bu Habı gafletten diye Cumhuriyet Gazetesi de manşetten vermiş ve kadınların da büyük ölçüde 74 kadın örgütünün Bugün adalet yürüyüşüne katılacağını açıklayalım. Pipa Bakkan'ın öldürüldüğü yerden. Yardığı çok doğru bir seçimle orada ve aynı tarihlerde yanılmıyorsam üstelik de yakın bir tarihte. Bunları birazdan konuşacağız. Açık yürürün. Haluk Bilgiler'i seslendirdiği bir parça dinledik. Karagöz acaba adlı Film'den Ezeli Kayın. Çok güzel bir parçadır. Aynı zamanda çok Karagöz Acıbat. güzel. neden öldürdü? Evet o bunu unuttum. Evet çok şey biz de yürüyüşle ilgili konularda yürüyüş parçaları çalmaya devam ediyoruz. Etmiş olduk ve edeceğiz de bunu da söyleyelim. Yalnız bir tek daha yürüyüş şeyine mesela adet yürüyüşüne geçmeden önce hemen 7-8 Temmuz tarihlerinde Hamburg'da G20 zirvesi liderlerini gün, yüklü bir gündem bekliyor. Yani çok e, zorlu bir gündem olduğunu söyleyebiliriz. Dünya ekonomisi, ticaret ve finans piyasaları filan bu arada dolar da bu savaş tehlikelerinden dolayı Türkiye'de 3.50'nin üzerine çıkmış, 3.60 olmuş hatta doların üç birin üstünü görmüş. Avro'da 4,1 Türk lirası seviyesine dayanmış. Ee, gösteriler de yasaklanmış buradan burada. Ben de onu söyleyeceğim. Spontane gösteriler de dahil olmak üzere. Çok yaratıcı e, gösteriler de yapıyorlar. G20 zirvesi öncesi tüm vücutlarını kille boyayan yüzlerce protestocu zombi gibi sokaklarda sessiz ve yavaşça yürümüşler. Evet. Zirve boyunca yüz bin kişinin katılacağı e, şeye, ne yüz bin kişinin katılacağı onlarca gösteri bekleniyormuş evet. Evet. Ama e, yasaklanmış. E, yürümek de yasak mıdır? Yani Almanya'da demokrasinin beşi beşiklerinden biri özellikle 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerin yenilmesinden sonra savaşı dünyayı kana ve ateşe boğduktan sonra fakat çok yaratıcı dediği gibi görüş yani heykel görüntüsü var e, ve arada da yerde yatan ölü, ölü gibi yatan Göstericilerinde olduğu şey heykelliyi zombi onlar hareket ediyorlar. Zombi evet bir tanesi de ölmüş ama gibi görünüyor. Ölmüyor onlar sürünüyorlar. Hmm, öyle mi? Evet kafasından ateş etmek lazım. Hmm, kalplerine de, kalplerine vampirlerin oluyor kafasını ateş ettiğin zaman zombi oluyor. Benim uzmanlık alanım zombi değil ama vampirlik. Ben de zombi. Kazıklı boyoda geliyor. Şey e, evet e, iklim. ...meselesi son derece büyük bir... ...önem taşıyor orada da... ...yani G20 gündeminde... ...başka diğer bütün konuların... ...üstüne çıkan... ...apaçık bir şey, iklimin korunması... ...2015'te Paris'te... ...imzalanan iklim anlaşmasının uygulanmasında... ...ilerleme kaydedilmesini istiyorlar... ...ve Amerika Birleşik Devletleri... ...iki yıl sonra ayrılıyor... ...yani iki yıllık bir süreyi... ...kullanmak zorunda hemen çekilinemiyor... Ama e, ihtimaller arasında Amerika Birleşik Devletleri dışında bütün katılımcıların iklim anlaşmasına bağlılıklarını vurgulayıp Amerika Birleşik Devletleri'ni izole etmeleri de bulunuyor ama e, buna Türkiye'nin de katılıp katılmayacağı çok şüpheli. Çünkü Türkiye'de başka talepler dolayısıyla henüz onaylamayan az sayıdaki çok az sayıda kalmış olan 200'e yakın 196 mıdır nedir sayısı ülkeden ...son 20 içinde... ...onaylamayanlarda, evet. meclisinden geçirmeyen... ...yani parlamentosunda. E bu gidişle de bağımlı o hale gelmeye... ...bağımlı halde olmaya da devam edecek. Hem kömürüyle hem gazıyla yurt dışına bağımlı olmaya devam edecek. Almanya'ya baktığınız zaman o da... ...Rus gazına bağımlı olduğu söylenen ülkelerden bir tanesi. 2017'nin ilk yarısında... ...yenilenebilir enerjiden %35... ...enerji elde ederek... ...yani toplam enerjinin, toplam ürettiği enerjinin... ...%35'ini elde ederek... ...rekor kırmış. Evet, Büyük bir rekor olduğu söyleniyor yine. ...2022 yılına kadar da nükleer santrallerine devre dışı bırakmayı planlıyormuş. Evet ama kömürden henüz vazgeçmiyor o da. On, zaten göstericilerin de büyük ölçüde bu iki yüzlü bir tavırdır. Bir yandan nükleeri vazgeçiyorsun ama kömür ne oluyor diye soruyorlar. İşte zombilerin bir kısmı da zombi kılığında e, protesto edenlerin bir kısmı da o şeyle yapıyor. Evet şimdi e, artık şeye geçebiliriz yürüyüş, adalet yürüyüşü konularımıza bir, e, ve bütün bir saat, bir, bundan sonraki bir saat içinde bunu konuşacağız esas olarak. Adalet Yürüyüşü Notlar, yorumlar, izlenimler. işe 60 kilometreden az mesafe kaldı. Adalet yürüyüşünde güvenlik önlemleri artırıldı. Korteje yandan katılımlarda engellendi şeklinde haberler var. Gonca Tokyo da T24'ten bildiriyor. Enis Berberoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili tırnak içinde casusluk iddiasıyla önce müebbet sonra da 25 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmasının ardından başlatılmıştı adalet yürüyüşü. 21. günü Kocaeli'nin Körfez bölgesinden başlayan yürüyüşte güvenlik önlemlerinde artırıldığı belirtiliyor. Hereke'ye doğru ilerleyen korteje bir polis helikopteri eşlik ederken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yürüyüştekileri koruyan polislerin sayısı artırılmış durumda. E5 diye de bilinen D100 karayolunun bağlantı noktalarına kamyonlar çekilmiş. Yol kenarından yürüyüşe destek veren vatandaşlara yönelik uygulamalarda değişiklik göstermiş. Korteje yandan katılımlar engelleniyor. Fotoğraf çekmek için yol kenarında biriken vatandaşlar da polis tarafından uzaklaştırılmış. Evet. Yani sorumlu polis amirleri önlemlerin artırılmasının özel bir sebebi olup olmadığı konusunda yorum yapmamışlar. Değişik olası bir saldırı ihbarı üzerine gerçekleştirdi deniyor bazı başka haberlerde var mesela bir fotoğrafta hakikaten eşitliği olduğu iddia edilen birisinin yakalanıp yere yatırıldığı görülüyor e, Kartepe ilçesinde polis kontrol noktasında panelvan tipi şüpheli bir araç durdurulmuş Kocaeli ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı özel harekat polisleri de destek vermiş araçta bulunan OK adlı şahıs gözaltına alınmış operasyon anında kameralara yansımış IŞİD'e yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınıp daha önce serbest bırakıldıkları da belirtilmiş bu üç kişinin evet 21. gününde adalet yürüyüşünün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Açıklamasında 786 hakim ve savcının yerini değiştiren hakimler savcılar kurulu yeni adıyla böyle yüksek çıkarıldı ye harfi düştü ee, ve e, HSK'yı eleştirmiş adaleti siyasetin emrine verirseniz Türkiye'de demokrasi olmaz insan hakları ihlalleri olur Türkiye'nin başı beladan kurtulmaz demiş. 15 Haziran'da başladı Perşembe günü Adalet talebiyle Ankara Güven partan yola çıkmıştı. Adalet isteyen tüm kesimlerin desteğiyle 21. Günde İstanbul'a doğru yürüyüşe devam etti. Dün gece Körfez ilçesi yakınlarında kurulan kamp alanında geçirilmiş ve Evrensin haberinde. E, Bugün 18 kilometre yüyecek olan Korteş, iki molanın ardından Tavşancıl Sahil Parkı'nda konaklayacak deniyor. Her geçen gün sayımız artıyor diyor Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan. Merkez Yürütme Kurulu toplantısını yapmışlar ikinci defa olarak. Bu da Türkiye tarihinde bir ilk yani ikinci defası yapılan bir örnek sokakta adalet aranmaz diyorlarsa da gerek Cumhurbaşkanı gerekse de Başbakan, pekala Merkez Yürütme Kurulu toplantısı da yapılıyor. Tezcan, Bülent Tezcan da IŞİD'in saldıracağı yönünde, bilgi gelip gelmediği yönündeki bir soruya da bu bilgiyi aldık, emniyet güçlerinden de ancak bunun rutin bir çalışma sonucu olduğunu da öğrendik demiş. Aslında doğal olarak yürüyüş güzergahı buradan geçince emniyetin dikkati ve çabaları da belli noktalara daha fazla yoğunlaşıyor. Bu da yararlı bir şey. Bu çerçevede özel bir şey. Yürüyüşe dönük saldırı planı değil ama genel operasyonlar çerçevesinde yapılmış önlemler olduğu bilgisini aldık demiş. Ve her geçen gün sayının arttığını belirlemiş. Gerçekten ilginç notlar var. O 5 kilo meselesine de Sormuşlar Kılıçdaroğlu'na. Zaman zaman soruyorlar zayıfladım mı, kilo verdim mi diye. Kemerde bir ilik kazandım, onu ifade etmek isterim demiş Kılıçdaroğlu. Ama öyle beş kilo vermem söz konusu değil demiş. Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hikmet Çetin ve gazilerin de katılmış olduğu kalpaklarıyla görülüyor. Çok çeşitli renkli kesimlerin katılımı. ...ve coşkulu, enerjik bir katılım olduğu da gözlerden kaçmıyor hepsinde. Evet. Ve şeyi de söyleyelim. Duvarları yıkacak, adaleti getireceğiz demiş Selin Girit'in BBC Türkçe'den verdiği, koca elinden yaptığı mülakatte enteresan gözlemler var sırtındaki gömleği ter içinde kalmış, boynunun etrafına hani belki terini alır diye bir tülbent dolamış, ayakkabılarını çıkarmış, çıplak şişmiş ayaklarını uzatmış, dinleniyor diye başlıyor. Kadir Paltundan bahsediyor. Kimmiş? Yalova'da okul müdürüymüş. Emekli olmasına 10 ay kala çıkarılan bir kanun hükmündeki kararnameyle işinden alınmış. 3 gündür adalet yürüyüşünde binlerce kişiyle yan yana yürüyor. Mola yerindeyiz diyor ve çok ilginç bir açıklamada bulunmuş okul müdürü Kadir Baltun. Ben 12 Eylül'de işkence görmüş biriyim. 12 Eylül bile bu dönemden daha iyiydi demiş. Çok daha iyiydi demiş. Bu insanların buraya gelmesinin tek nedeni haksızlıktır, hukuksuzluktur. Hat safhaya çıktı bunlar. Bu yürüyüş zulme, baskıya karşı toplumsal bir direniştir demiş. Ve e Şöyle şöyle devam etmiş Selin Girit. 15 Haziran'da Ankara Güven Park'ta Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinde adalet yazılı bir pankartla başladığı yürüyüşe 19. gününde tanık oluyorum. Birkaç yüz kişiyle başlamıştı. Bugün artık on binlerce kişinin katıldığı siyasi bir olguya dönüşmüş halde. Şimdiye dek 350 kilometreyi aşkın yol kat edilmiş. Son 30 yılın en sıcak günlerinde dere tepe adım adım yürümüş. Etrafındaki herkes diyor ben dahil ter içinde binlerce kişinin giydiği beyaz üzerine kırmızı harflerle adalet yazan tişörtler sırıl sıklam çoğu kafalarına güneş geçmesin diye yine üzerinde adalet yazan şapkalar takmış. Biri şapkada bulamamış olsa gerek yol kenarındaki bir ağaçtan kopardığı bir dalın yapraklarını siper olsun diye başının üstüne geçirmiş. Kadınların kimi başlarındaki tülbentlerini artık mendil gibi, havlu gibi kullanıyor. Herkesin yüzü kıpkırmızı, saç dipleri su içinde ama tuhaf bir şekilde yorgun görünmüyorlar. Sanki günlerdir yolda olanlar onlar değillermişçesine tempolu sık adımlarla yürüyor. Hak, hukuk, adalet diye sloganlar atıyorlar diye devam ediyor. Bir başka şey çiftçi Özcan Orhan. Niğde'den Ankara'ya gitmiş. Güven parktan beri yürüyormuş. Niğde'den gelip yürüyor. Ben anayasayı çiğnesem beni içeri atarlar. Ama referandumda yüksek seçim kurulu anayasayı çiğnedi. Hiçbir şey olmadı. Bir oy hakkımız vardı. Onu da aldılar. Korku toplumu yaratıldı. İstanbul'da milyonları bulacağız demiş. Bir başkası akademisyen Ulaş Bayraktar. 29 Nisan tarihli bir kanun hükmünde kararnameyle Mersin Üniversitesi'ndeki işinden ihraç edilmiş, kendisini OHAL emeklisi olarak tanıtıyor. Ben bunu sadece adalet yürüyüşü olarak görmüyorum demiş. Umut yürüyüşü de bu aslında biraz diyor. Çok farklı kesimler tek bir ortak talep etrafına kenetleniyor. Adalet aslında umudun vesilesi burada. Barış, özgürlük, demokrasi ve kardeşlik demiş Türkiye'nin kendi sözleriyle düzlüğe çıkması için önce iyice dibe batıp oradan güç alması gerektiğini düşünüyormuş. Bu Ulaş Bayraktar babası PKK tarafından e, şehit edilmiş akademisyen. Akademisyen değil mi? Hı hı. Evet şöyle demiş. Türkiye bazı şeyleri tecrübe etmeden idrak edemiyor. Biz ekonomiyi faizi bankerler sayesinde yapı güvenliğini depremler sayesinde öğrendik. Şimdi de adaleti, hukuku, demokrasiyi Öğreniyoruz. Bu depremi de atlatacağız. Evet bazılarımız belki enkaz altında kalacak ama diğerlerimiz de zelzele bittiğinde enkaz kaldırma çalışmalarına başlayacağız. Bu bir umut diyor. Yan yana durabilme umudu. Hayırdan sonra bir hayde hareketi diyorum ben buna. Hayde dedik yürümeye başladık. Ben çok umutluyum güzel şeyler olacak demiş biz konuşurken arkamızda Berkin Elvan'ın afişini taşıyan Fenerbahçe'nin sol açık taraftar grubu beliriyor. Dokuz yaşında bir kız çocuğunun elinde Ali İsmail Korkmaz posteri var. Annesi... Alexis Grikapoulos da var aynı zamanda aynı, aynı pankartın üzerinde. Kim var? Alexis Grikapoulos. Alexis orada Yunanistan'da öldürülen. Evet. Delikanlı. E, DJ'di galiba o. Genç Ay. öğrenciydi yani. evet. Annesi sevgi, il gezdi, toplumsal bir adaletin peşindeyiz diyor Ali İsmail Korkmaz. Posterini taşıyan, Alexis'in ikini de taşıyan. Hepimizin gözünün önünde çiğneniyor ülke. Buna dur diyecek bir şey olmasını bekliyoruz. Bu yürüyüşün karşı tarafın bir ihtar alabilme ihtimalini bekliyoruz. Bir ses, bir çığlık hepimizi güçlendirir diye bekliyoruz. Bir kıvılcım bekliyoruz. Bir kıvılcım yeter diyoruz demiş. Ve e, bir mola yerinde konuşma fırsatı bulduğumuz Kemal Kılıçdaroğlu da diyor yol kenarında yürüyüşlerinin sadece Enis Berberoğlu ile ilgili olmadığını ama tutuklanmasının bardağa taşıran son damla olduğunu söylüyor. Hedefimiz onu dün yayınladık bizde e, kendi sesinden Türkiye'nin uygar dünyanın bir parçası olması Türkiye'de Adaletin olması diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüş uluslararası medya tarafından çok bilinen bir benzetmeyle anılıyor. Mahatma Gandhi'nin tuz yürüyüşü Satyagraha 12 Mart 1930'da başlayan ve 24 gün süren tuz yürüyüşünde Gandhi'nin talebi köy sahilinden tuz çıkarma çalışmalarının geçmişte olduğu gibi yarar halk tarafından yapılabilmesiydi. ...Britanya, İngiltere hükümeti yasa dışı kabul etmiş... ...vergi getirmiş hatta zor kullanarak tuz üretimini engellemeye çalışmıştı... ...ama bağımsızlık mücadelesi için bir mihenk taşı olmuştu... ...Kılıçdaroğlu'ya sormuşlar... Gandhi'ye benzetilmekten onur duyarım ama durum farklı demiş... Gandhi'nin artısı vardı... ...mücadele ettiği kişiler demokrasinin beşiği diye tanımladığımız İngiltere'ydi... ...bizim karşımızdakilerde ise demokrasi kültürü yok... Karşımızda bir duvar var diyor. Biz de o duvarları yıkarak adaleti ve demokrasiyi getireceğiz diye konuşuyor. Erdoğan yürüyüşe katılanları tam müden vatana ihanet suçuna ortak olmakla da suçlamıştı. İnanılmaz bir şekilde. Kılıçdaroğlu bu sözleri hatırlatınca Cumhurbaşkanı tek bir şey diyemiyor. Bizim ülkemizde adalet var. Niye yürüyorsunuz ki diyemiyor. Çünkü o da adalet olmadığını biliyor diye konuşmuş. Bu bizim lütfumuzdur, o sayede siz yürüyorsunuz diyor. Benim anayasadan kaynaklanan haklarımı bana lütuf olarak sunuyor. Bu diktatör kafasıdır, adalet Erdoğan'a da gerekecek. Nerede bu ülkede adalet diye bağırdığı zaman yanında beni bulacak, başka kimseyi değil diyor. ama çeşitli işte şeyler karşılıkta bulmuştu diyor Cumhurbaşkanı'nın sözleri gübre bırakma olayı filan ama yürüyüşe katılanlar bu tür olaylara alkışlarla karşılık veriyor demiş ve hiçbir tepki yalnız sınırı aşmıyor sertleşmiyor demokratik sınırların ötesine geçmiyor ancak bir provokasyon kaygısı da var tabi diyor ve sonuç olarak Yürüyüş devam ediyor. Son olarak da Selin Girit'in röportajından şeyi vereyim ve bitirelim bu, bu bölümü. Kılıçdaroğlu e, provokasyon olursa e, ne olur diyor. Bu yürüyüş sonunda ben bir bedel ödeyeceksem o bedeli seve seve öderim demiş. Çünkü ben haklı bir davanın mücadelesini yapıyorum. Haklı bir davanın mücadelesini yapanlar korkmazlar, çekinmezler. Ben 450 kilometreye 69 yaşımda niye yürüyorum? Kendi çıkarım için mi? Bu ülkenin çıkarı için mücadelemde haklıyım ve kesinlikle sonuç alacağım diyor. Zaten şey de, bir başka haberde de şey vardı. Eğer bir müdahale olursa hükümet güçleri tarafından o zaman da oturma eylemiyle karşılık bulacağını söylemişlerdi. Çok önemli kadın örgütlerinin katılımı var. Pipa bakanın öldürüldüğü yerden katılacak. Onu birazdan yapacağız. Saat dokuzu 7 geçiyor. Ara veriyoruz. Bugün Seyfettin Gürsel de izinli, ekonomi bölümünü de programımızın gene yürüyüşe hasredeceğiz ve devam edeceğiz. Açık Gazete Yolumuz aynı Ege Çubukçu'dan dinlediğimiz bir şarkıydı Bu da yol şarkıları çalmaya devam ediyoruz Ege Çubukçu'yu da hatırlatalım Şehrin Azizleri programını yapan programcı dostumuz devam ediyoruz. Yolumuz aynı. Değil. Yolumuz aynı ama herkes farklı. Herkes eşit. Bunu da düşünerek ve unutmayarak yola çıktı. İnsanlar muhtemelen şu anda İstanbul'a da çok az bir mesafe kalmış. Biz de adalet yürüyüşünü dair haberleri aktarmaya devam ediyoruz. Evet Seyfettin Gürsel bugün yok izinli. Biz devam ediyoruz. Senin de dediğin gibi Kılıçdaroğlu 21. günün sabah yaptığı açıklamada başbağlar katliamında ölenleri de anmış, Hakimler Savcılar Kurulu'nun sürgün listesini eleştirmiş, adaleti siyasetin emrine verirseniz Türkiye'nin başı beladan kurtulmaz demişti, onu da söylemiştik. Mola'da yapılan MYK toplantısı Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından da açıklama yapan Bülent Tezcan'da adalet isteyen herkesi 9 Temmuz'daki Büyük İstanbul buluşmasına devam et, davet etmiş. Çok büyük bir kalabalığın ve çok çeşitli kesimlerden gelen insanların bekleniyor, toplanması bekleniyor. Kortej dün geceyi Kocaeli'nin Dilovası ilçesine bağlı Tavşancıl sahilinde geçirmiş. O Dilovası'nın hazır gitmişken havasında soluyup nasıl insanların orada kanser vakalarıyla karşılaştığını da anlamışlardır umarım. Nasıl bir pro büyük problem olduğunu orada da. Tarihi yürüyüşün 22. günü etabı birazdan başlayacak deniliyor bir saat önceki haberde. Başlamıştır herhalde. Evet normalde dokuzda başlıyor. Dokuz civarında bir basın toplantısı yapılıyor. Biz de önümüzdeki günlerde izlemeye çalışacağız onu ee, söyleyelim. Ee, fakat ana hedef Maltepe'deki büyük çok büyük yürüyüş. On sekizde olacak o da. Büyük meydanda sahildeki meydanda. Şimdi şeyi de söyleyelim. Bu ee, bu üç kuşağın yürüyüşte olduğu gibi ilginç görüntüler de var Görüntü ve anlatılar var 21. gün geride kalırken her yaştan insan var e, yola düşen Dört gündür yollarda mesela Hüseyin Sönmez var 61 yaşında Özelliği ama olması gözleri görmüyor Ailem çocuklarım ve geleceğim için yürüyorum diyor 58 yaşındaki Ahmet torunsa hem oğlu hem de küçük torunuyla yürüyüşe üç kuşak katılmış. Evinden yürüyenlere destek vermek için çıkan 80 yaşındaki Saadet Hanım ve 91 yaşındaki Sami Girgin ee, o kocası. Yani biri 91 biri 80 yaşında bir karı koca. Sami Girgin ve Saadet Girgin çifti adalet için sokağa çıktıklarını söylemişler. Hazal Ocak'la Zehra Özdilek'in e, röportajları bunlar. Cumhuriyet gazetesinden kortejin tamamı geçene kadar evlerinin önünden Yürüyüşçülere alkışlarla destek vermiş bu çift ve demişler ki insanlar için büyük bir uyanış bu bu uykudan uyanalım diyorlar bunu da zaten manşet haline getirmiş belki de günün sözü yapabiliriz ha bu gafletten uyanalım diyen 91 yaşındaki Sami Girgin ve eşi 80 yaşındaki Saadet Girgin böyle bir yürümek özgürlüktür diyorlar ve Geniş bir, çok geniş bir katılım. Yediden yetmişe herkesin beklentisi de aynı. Tek bir dilek, hak, hukuk ve adalet diyor. Çünkü çok ciddi bir şekilde yargı erkininde zedelenmekte olduğu ve dün akşam daha insan hakları savunucularından apar topar alınan 12 kişi gözaltına alınan ve hiçbir haber ve ailelerine yakınlarına da haber vermelerine e, engel olan ve tesadüfen öğrenilen bir gece yarısı operasyonu büyük adada insan hakları çalışma atölyesi çalışanları da var ama e, buna rağmen yürüyüş büyük bir güçlenerek ve şey yaparak enerjiyle devam ediyor. Yani e, mesela görme engelli Hüseyin Sönmez 61 yaşındaki çok mutlu ve onurluyum ben bu kadar kalabalık kitle beklemiyordum adalet ne CHP'nin ne CHP'nin ne de başka birinindir bu adalet ülkemiz memleketin içindir demiş herkes için bol adaletli günler bekliyorum ve yürüyüşe davet ediyorum gelsinler beni görsünler de utansınlar görmüyorum yaşım 60'ı geçiyor mutluyum huzurluyum ailem ve çocuklarım ve geleceğim için bir kez daha çağrıda bulunuyorum Maltepe sahiline milyonlarca insanı bekliyoruz demiş yanımızda pandalı çocuk diyor ee, şey yazmışla Hazal Ocakla Zehra öz dileyin haberinde panda ile çocuk arabasıyla bir aile yürüyüşe katılmış ...körfezde oturuyorlarmış dede baba ve çocuk olarak gelmişler 58 yaşındaki dede genç bir dede Ahmet torun torunun arabasını sürüyor. Ahmet Torun torununun arabasını sürüyor. Mikrofon uzatmışlar. Hak hukuk adalet için torunun ve oğlumla yürüyoruz. Yürüyebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Tabi torunun daha küçük olduğu için İstanbul'a kadar yürüyemeyeceğiz demiş. Oğluysa 30 yaşında Can Torun. Ülkemiz için, adalet için ve çocuklarımızın geleceği için yürüyoruz. İnşallah bir yerlere sesimizi duyurabiliriz. Tek amacımız bu sadece adalet ve hak istiyoruz diyor yürüyüşte yer alan bazı çocuklar da var çok çeşitli yaşta pandalı şey, çocuğu şimdi gördüm üç kuşak torun ailesinin fotoğrafını e, kortej boyunca sık sık İzmir maaşı ve çeşitli maaşlar da söyleniyor 8 km sonra Kocaeli Körfez'de ilk ara yorulan yurttaşlar için ilçe belediyelerin hazırladıkları çadırlar altında dinlenme var yemek, çay, meşrubat bazı yurttaşlar ise sağlık alanlarında tedavi ediliyorlar Beylikdüzü Belediyesi temizlik çalışanı 46 yaşında durmuş Altundağ'da yol boyunca ve molada temizliği sürdürmüş. Dün akşam geldik yarın sabaha kadar devam edeceğiz. Yürüyüş sırasında ve molalarda yurttaşa hizmet ediyoruz. Temizlik görevimizi en iyi şekilde yerine getiriyoruz demiş. Böyle bir yürüyüş yapıldığı için çok gururluyuz demiş Beylikdüzü'nden gelmiş. ...evet şimdi kadınlar... ...kadın örgütlerinden de bahsetmek... E, ...gerekiyor çok... Yani ...Katipiri de... Avrupa Parlamentosu... ...raportörü de bir yandan Türkiye'yi eleştirirken... ...karar vermesi gerekir artık... ...kısa süre içinde... ...iki sene içinde mutlaka... ...demokrasi mi yoksa diktatörlük mü... ...demeye getirilen bir şey... E, ...Cumhurbaşkanı için söyledi... ...aynı zamanda... ...adalet yürüyüşünün de otoriterleşmeye... ...isyan olduğunu da vurgulamış... Bugün oylama olacak bir kez daha hatırlatalım Türkiye ile müzakerelerin askıya alınması alınmasıçası çok önemli bir evet. dönüm noktası yani ee, e, Katipiri Adalet demiş. Bunu hangi dilde söylemiş? Kendisi Finlandiye galiba. Piriçe. Türkçe. Türkçe. Türkçe mi demiş? Türkçe Adalet Hı. demiş tarihi olarak nitelendirmiş adalet yürüyüşünü her kesimden insanı hukukun üstünlüğü için birleştirdiğine de dikkat çekmiş. Yani Erdoğan 12 yıl içinde seçim yapması gerekecek ya da bu anayasa değişikliklerini olduğu gibi yürürlüğe koyacak o zaman da sonuçlarına katlanacak ya da değişiklikleri adapte ederek Türkiye'nin demokratik reform yoluna devam edecek demişti onu da hatırlatalım. Yürüyüşe bugün 70'e yakın kadın örgütü 9 yıl önce barış yürüyüşü yaptığı sırada Gebze'de tecavüze uğrayıp öldürülen sanatçı ve aktivist Pipa Bakka'nın katledildiği yerden yürüyüşe katılacakmış. Evrensel Gazetesi'nde yer alan habere göre 70 kadın örgütünün imzaladığı bildiride aktivist ve sanatçı Pipa Bakka'nın bundan tam 9 yıl önce 2008 yılında Mart ayında Türkiye'de katledildiği belirtilerek dünyanın halen güvenilir bir yer olduğunu kanıtlamak için ve dünya barışı için otostopla dünyayı dolaştığı sırada hayatı erkek şiddetiyle son buldu. Bugün olduğu gibi o dönemde de medya Medya kadınlara yönelik suçları gerekçelendirmekle meşguldü. Bunun örttüğü gerçek ise her zamanki gibi kadınlara her türlü saldırının istatistiklerinin tutulmadığı, analizlerin yapılmadığı, erkek şiddetinin kökenindeki ayrımcılığın ve eşitsizliğin ülkeyi yönetenlerce meşrulaştırıldığı, mahkemelerde dağıtılan iyi hal indirimlerinin ve cezasızlığın suçluları cesaretlendirdiğiydi denilmiş. Bugünlerde de hak, hukuk ve adalet talebiyle yürüyen binler Pippa'nın öldürüldüğü yerden geçecek barış ve güvenli, güvenceli bir yaşam ihtimalini hepimizce hayli uzak ama bir o kadar da hayati olduğu bu günlerde bu yürüyüş devam edecek denilmiş. Devamlı açıklamanın devamını internet sitesinde bulabilirsiniz. Ben Ağustos'tan okudum. Evet, şeyde de, bir gün gazetesi de bunu tamamen manşet olarak e, almış. 70'ten fazla kadın örgütü bugün adalet yürüyüşüne katılacağını açıklamayla duyurdu. Kadın örgütleri adalet yürüyüşüne Pippa Bakka'nın öldürüldüğü yerden katılıyor diyor. Bir gün gazetesinde. Ve evet. herkes de çağırıyorlar. Evet, yani çok geniş bir 74 ben saydım imzacı yazdım. E, Bildiğimiz bütün yani 17 artı Alevi kadınlarla başlıyor. 78'de federasyonundan kadınlar. Ankara Kadın Platformu, Adana Kadın Platformu, Antalya Kadın Danışma Merkezi diye A'dan Z'ye gidiyor. Ee, çok 74 şey var ve Z A'dan Z'ye derken sembolik olarak söylemiyorum. U'da uçan süpürge, büyüde üniversiteli kadın kolektifi. Y'de yeni yoldan kadınlar ve yeryüzü kadınları ve yeşil feministler ve 74'te de zorla alıkonulan kadınlar için mücadele platformu A'dan Z'ye gerçekten çok geniş kapsamlı bir şey ee, ve New York Times da adalet yürüyüşünü baş yazısına taşımış Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen gazetelerinden biri. Adalet yürüyüşü muhalefetin tasfiyesine karşı ilk kitlesel meydan okuma diyorlar. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercih ettiği otoriter rotanın sorunu şu demiş. Muhalefeti baskıladığınızda bunu durduramazsınız. Amerika Birleşik Devletleri'nin en etkili gazetelerinden biri New York Times başyazı bu cümleyle başlıyor. Muhalefeti baskıladığınızda bunu durduramazsınız. Türkiye'nin... 250 millik protestosu diye işte 430 kilometreyi onlar kendi ölçülerine mile çevirmişler. Bu yazıda geçen yılki darbe girişimi sonrasında Erdoğan'ın elde ettiği güçle on binlerce sol, liberal ve Kürt muhalefeti hapse attığı hatırlatılıyor. Ve şimdi sayıları gittikçe artan binlerce protestocu adalet yürüyüşünde Ankara'dan İstanbul'a yürüyor deniliyor. Erdoğan'ın tutumu muhalefeti harekete geçirdi e, diye devam etmiş yazı. Şimdiye kadar yürüyüşe izin verildi ama Erdoğan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'ni hainlikle suçladığı da belirtiliyor yazıda ve Erdoğan'ın tutumu şu sözlerle değerlendirilmiş. T24'ten okuyoruz. Erdoğan'ın tercih ettiği yöntem kendisine muhalefet eden tüm kesimleri doğrudan ya da dolaylı olarak darbecilerle iş birliği suçlamasıyla şeytanlaştırmak ya da Tehdit içeren suçlamalar ve muhafazakar tabanını mobilize etmek oldu. Ancak bu Erdoğan'ın bilinçli bir şekilde Türkiye demokrasisinin altını oyduğunu düşünen kentli, liberal, seküler kesimleri harekete geçirmekten başka hiçbir şeye hizmet etmedi. Muhalefetin tasfiyesine karşı kitlesel meydan okuma diyor. İlk kitlesel meydan okuma hareketi olarak nitelendirmiş, gerçekten de taban hareketi olarak büyük bir yükselişte çok geniş katılımlar bütün kesimlerden katılımla olduğu da aşikar ve son olarak da New York Times'ın bu başyazısında şöyle dendiğini de belirtelim. Katılımın daha da artacağı tahmini ediliyor demiş ve dikkat çeken bir yorumla da sona erdiriyorlar. Bu yaşananlar Erdoğan'ı durduramayacaktır. Ama demokrasilerini kurtarmak için mücadele eden Türkleri birleştirecektir demiş. Bunu artı gerçekten aldık biz. Erdoğan'ı durduramayacaktır yorumu mu? doğru mudur bilmiyorum. Herkesinden yürüyüş var. Hatta Vatan Partisi'nden yasaklanmasına rağmen Vatan Partisi'nden de yürüyüşe katılım olacağından bahsediliyor. İstifalar da var. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçin adalet yürüyüşüne ilişkin açıklamasının ardından parti içerisindeki karşıt görüşler de duyulmaya başlanmış. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Turgut Okyay yürüyüşe destek açıklaması yaparken partinin diğer Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Keskin de görevden istifa etmiş ee, ve birçok eleştirinin yöneltildiği mektupla beraber istifa etmiş Keskin. Ee, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve HSK hükümet güdümlü konuma getirildi denilmiş. Yürüyüşe katılan yüz binlerce kişiyi terör örgütü yanlısı olmakla suçluyorsunuz denilmiş. Bu tarihi yürüyüşe 1 milyonun üzerinde insanın katılacağı hatırlatılmış. Ve milli hükümetin Erdoğan'sız olmayacağı görüşünüze katılmıyorum denilmiş Doğu Perinç'e ye. Ve vatan partilerinin yürüyüşe katılmalarının yasaklanmasını da aynı şekilde kabul etmediğini söylemişler İstifa mektubunda. Evet vatan partilerin yürüyüşe katılmalarının yasaklanmasını kabul edemem diyor ve şeyi de yargının Türkiye'de altın devrini yaşadığı yorumunda yapmıştık evet. Perinçek'in o da hatırlatmış. Türkiye'de adalet konusunu yalnızca FETÖ ve PKK terör örgütleri bakımından değerlendiriyorsunuz oysa adalet... Bağımsız ve tarafsız yargıyı bunun vazgeçilemez ön koşulu olarak da kuvvetler ayrılığını, hukuk devletinin işlerliğini ve toplumun tüm alanlarını kapsayan bir konudur demiş. Daha Hakimler Savcılar Kurumu'nun pek çok tasfiyesinden de bahsetmiş. Yüzbinlerce binlerce kişiyi de terör örgütü yanlısı olarak suçlayamazsınız. Adalet yürüyüşünü ilk günden itibaren karşı çıkan Vatan Partisi dün İstanbul Kadıköy'de yürüyüşü protesto etmek için basın açıklaması yapmaya çalıştı ve vatandaşlar tarafından protesto edilip basın Başaramadı. açıklaması duyamadı, duyulmadı. E, halkımızı uyarıyoruz. Kılıçdaroğlu CHP'yi PKK-HDP ile ittifak hazırlıyor. Pankartı açmışlar ve e, Kadıköylüler oradan geçenler tarafından yuhalanmışlar protesto eden vatandaşlar da şehitlerin arkasına saklanmayın AKP ile anlaştınız diye tepki göstermişler. Hak, hukuk, adalet sloganları atmışlar. Evet bu da öyle. Yeni Şafak Gazetesi'nin yorumuysa tamamen dünya çapında bir komplo oldu. Bunlara da geçeceğiz bu konudaki yazıları okumaya. Dünkü yani bu özellikle Vatan Partisi'nden önemli bir yarılma oldu adaletten yana. Bu bu konuda özellikle şeyin hakimler savcılar kurulunun ve Türk yargısının bağımsız ve tarafsız olmadığını ortaya koyan şeylerde Aydın Engin de Tırmık yazısında köşesinde bugün reisin savcıları desem ne olur diye yazmış ve bütün yargının bağımsızlığının ...taha 2000'lerin ortasından beri... ...2009'da daha doğrusu... ...Mithat Sanca ve Eylem Ümit'in... ...TESEV için yaptıkları... ...Yargı, Dalgı ve Zihniyet Kalıpları... ...araştırmasından sonra... ...devletin hukukçusu olarak gördüklerini... ...hatırlattıktan sonra da... ...yeni bu yiğit tırnak içinde... ...yiğit savcıların... ...durumlarını... ...şey yapıyor adamsın filan diye de Kılıçdaroğlu ve Feyzoğlu'na ayar Feyzi Konanç adamsın filan diye not eklemiş Feyzi Konanç da ayar veriyorlar iki savcı da halen görevlerinin başında diyor yani savcılar şey diyor 15 Temmuz'da olduğu gibi 16 Nisan'da da seninleyiz Allah yar ve yardımcın olsun diye mesaj atan savcılardan bahsediyor ee, reisin savcıları dedim diye bana dava açarlarsa yasaları hukukun temel ilkelerini mi ölçü alacaklar yoksa kendi siyasal görüşlerine zıt görüşlere sahip şu gazeteci hakkında daha farklı bir tercihte mi bulunacaklar bunu bilemem ama sormak isterim demiş soruşturma açmak yerine reisin savcıları yerine ne dememi önerirler acaba benimki şimdilik katıksız bir gazeteci merakından ibaret diye bitiriyor bir de özür notu koymuş dünkü tırmıkta benim, bizim de okuduğumuz Savrukluğun doğruna çıkmışım. Kaç yıllık arkadaşım Sezai Temelli'nin soyadını sol elli yazmışım. HDP eş başkanı Serpil Kemal Bay'ı da Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu sanmışım. Hepsinden ve okurlardan özür dilemekten başka çarem yok. Ne olur hoş görün diye de bitirmiş Aydın Engin. Devam edeceğiz. Şimdi bir ara verelim. Sonra bunu konuşmaya devam edeceğiz. Açık Gazete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 Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Bally M would have helped that fetch and said, Hey, babe, take a walk on the wild side. I said, Hey, honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, Doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot,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 Wildside, Yaban tarafından, Vahşi tarafından yürüyelim. Lou Reed'in benzersiz güzellikteki şarkısı da yol şarkıları arasında yerini aldı tekrar. Ve biz de yürüyüşten bahsediyoruz. Bir başka yürüyüşten de bahsedenler var yalnız. Yeni Şafak gazetesi darbenin siyasi ayağı yürüyor diye bir manşet atmış daha doğrusu İbrahim Karagül yazı işleri müdürü yayın yönetmeni köşesinde yazmış darbenin siyasi ayağı yürüyor enkazın altında Kılıçdaroğlu kalır demiş yani sen biliyor muydun bunu başından beri şuna inandım diyor Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı yürüyüşün Berberoğlu'nun tutuklanmasıyla alakası yok diyor bir alakası yokmuş. Alternatif gerçek. Evet. Fake news. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'ne özgü bir şey değilmiş demek ki. Trump'a da özgü bir şey değilmiş. Evet. Bu yani ne olmuş? Kendisine uzanacak mit dosyasına karşı toplumsal kalkanı inşa etmek. Bir tür dokunulmaz alan oluşturmak için girdi bu işe. Ben böyle inanıyorum demiş. İnanmak Çeşitli biçimlerde serbest ama bunu böyle net olarak yazmak biraz tuhaf. Çünkü ben böyle inanıyorum dediği zaman bugünkü manşetine de bakıyoruz. Kendisinin yayın yönetmeni oldu. İlk çatışma istiyorlar Almanya ile FETÖ, ABD ile PKK ve Körfez ülkeleri üzerinden Türkiye'ye yeni bir saldırı dalgası başlatıldı. 15 Temmuz'un yıl dönümünde sahnelenen senaryo içeride Kılıçdaroğlu'nun toplumsal çatışmaya ayarlı yürüyüşü ve Doğan medya grubunun Suriyelilere hedef alan nefret içerikli haberleriyle yönetiliyor. Nefret içerikli çok fazla haber var mı? Sadece Doğan haberi özgü değil. Diğer evet. kısımlarına katılmıyorum. İlginç bir şey de var. Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi. Halkı kim ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama diye geçiyormuş. Konuyla alakası yok ama belki ucundan dokunur. Belki de vardır yani. Yani muhtemelen yürüyüş önerisi de dosyanın gerçek sahipleri tarafından yapıldı diyor. Yürüyüşün patronları kim? Yürüyüşün patronu mu olur yahu? Bir şey mi bu? Meslek mi? Yani bir dükkan mı? Yürüyüş mi, dergi mi? Var öyle bir dergi ama bu onunla alakalı değil. Mi, mimari bir durumdan bahsediyoruz. Yol. Ha. Yürüyüşün patronları 15 Temmuz'un mimarlarıymış. 15 Temmuz'u kim inşa etti? Tasarladı. FETÖ. O sahiple işte fetö değil sadece 15 Temmuz darbe ve iç savaş girişiminin de mimarları Türkiye'nin siyasi tarihinde görülmemiş ihaneti planlayan merkezler iç savaş Türkiye'yi parçalama Avrupa yakasının koparılması orada bir güler gülen Vatikan'ın kurulması Avrupa yakasının koparılması mı Evet Ne demek Avrupa yakasının koparılması Koparılıp atılması demek Avrupa yakasını Evet İzmirler düşünsün Orada bir gülen Vatikan'ın kurulması Gülen Vatikan <gülüyor> darbeyle aynı anda güneyden şimdi batıyı böyle, haritaya, geçtik. E, haritaya geçtik güneyden PKK ve çok uluslu ittifak saldırılarının başlatması ok yukarı çıkıyor ve tırnak içinde çok büyüyen Türkiye'nin diz çöktürülüp teslim alınması planlarını yapanlar da aynı merkezler. Geçen Almanya'daki insanlara sormuşlar Türkiye'nin barajlarını kıskanıyor musunuz diye anlamıyorlar soruyu. Ne, neden bahsediyorsunuz siz diye Türkiye kıskanıyor musunuz sorusunu anlamıyorlar. Bir de konuşma yapması yüzde 84 var. oranında istemiyorlar. Evet. O doğru buluyorlar Cumhurbaşkanı'nın hakkını. Ama kıskanıyorlar yaparak. işte. Ee, Cumhurbaşkanı'nın öldürülmesi ve sokakların kan gölüne döndürülmesi dahil bir Suriyeleştirme planı servis edilmiş. İşte bu yürüyüş bu büyük hesabın bir parçasıdır diyor. Bu sana bir şey hatırlattı mı? Ne gibi Hatta efendim? Mi? Ortalık Sütliman kent bu yeni çocuklar mı? Yo yeni şafak. Milkport. tamam. Chomsky evet, reportajı evet. evet. sizin karizmatik lideriniz dedirttiler Dünyanın en önde gelen düşünürlerinden birine yapılan bir mülakatta o da yeni şafakta hatırlıyor evet, musunuz? Evet hatırladım tabii. Sonra da savundu röportajı yapan, mülakat yapan. Aynen böyle dedi dedi. Sonra Chomsky'nin kendi internet sitesinden yüz küsur kitabı ve sayısız filmi üzerinde yapılmış kitapları bulunan senede yüz mülakat veren bir e, insana böyle dedirttiler ben böyle bir şey demedim al metne dediler ama çevirde bir Milport vaziyeti geçiyordu Ortalık Süt Limanı İngilizce <gülüyor> Milkport olarak çevirmişlerdi İşte aynı gazetenin bugünkü Milport şeyini veriyorum Evet. Bunu da İngilizce'ye çevireyim. Enkazın İngilizcesine debri. debri. E, Türkçe'de de debri değil mi? Öyle mi? Ö bilmiyorum. Debris. Ha, evet. Enkazlar tamam. Enkaz, debri. Ne yazık ki yeni senaryo Cumhuriyet Halk Partisi'nin hızla marjinal örgüt eski, eksenine çeken Kılıçdaroğlu ve ekibi üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi servis ediliyor. Vay canına. Anlamadım. <gülüyor> Gerçekten anlamadım. Milkport her çeviri de değil yok çeviri değil bu yorum birileri CHP'yi FETÖ'nün PKK'nın ve DHKPC'nin etki alanına karşı korumaya alsın yoksa bugünkü akıl bu partiyi bitirecek tabi enkazın altında Kılıçdaroğlu kalacak gibi diye de bitirmiş bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin dil birinci bir düşünürü Naum Chomsky Cumhuriyetçi Parti'yi kendini insanlığa ada, insanlığı yok etmeye adayan bir oluşum olarak görmüştü iki gün önceki yaptığı açıklamasında evet. Orada da tartışmalar var partiler arası. Milkboard değil durum yani. Değil değil. Dünyanın hiçbir tarafında milkboard değil durum. Nükleer savaş çıkabilir mi diye tartışma söz konusu. Evet. Ama hala güneyden gelecek olan oklarla beraber Türkiye'ye yapılan saldırılardan bahsediyoruz biz sadece. Vallahi işte böyle durum. Vatan Partisi'nde de adalet yürüyüşü istifası oldu. Şimdi bir iki şey daha söyleyelim. Cihangir İslam'la yapılmış Gonca Tokyo'lu imzalı bir mülakat var. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili Berberoğlu'nun casusluk iddiasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırarak tutuklanmasının ardından başlayan yürüyüşün İstanbul'a varmasına 100 kilometreden az bir mesafe, mesafe kaldı diye başlayan yazda ki şimdi daha az çok daha az e, çok ilginç bir şey e, yani yürüyüşün ...on dokuzuncu gününde bir mülakat yapmışlar... ...Profesör Cengir... E, İslamla yürüş ...yürüyüş iktidarı... Allah bullak etti diyor... Hmm. ...kendisi... E, ...yani... E, ...KHK ile... ...kanun hükmündeki kararnameli işinden edilen... ...bir akademisyen kendisi... E, ...yani... ...fakat neredeyse ilk günden bu yana... ...yürüyüşü en önden devam ettiren bir kişi... ...şey diyor ya... E, Yeni Şapak'ta İbrahim Karagül muhafazakarlardan da bir iki destek geldi. İşte o da onu kastediyor olabilir. Şimdi şöyleymiş kanun hükmünde ile işinden edilen bir akademisyen olarak her gece vatanı kurtarma meclislerini yeniden kurarız dediği İstanbul Üsküdar'daki Buhurdan Kafede birkaç arkadaşıyla otururken tesadüf eseri televizyondan duymuş Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüşe Birden katılma kararı almış. Gece hiç uyumadan Ankara'ya varmış ve devamında da şöyle. Pek televizyon seyreden bir ekip değiliz. Tesadüfen kafeden içeri girerken CNN Türk açıktı. Baktım. Baktık yürüyüş kararı aldığını duyduk. 15 Haziran ilk saatlerinde. Hemen buhurdan kafe kafe MKYK'yı topladık diyor. Merkez Komitesi Yürütme Kurulu. Bunun nasıl bir şey olduğunu nereye gideceğini düşündük. Ben Kan hükmündeki kararnameden şey olduğum için KHK'li olduğum için genel eğilim en azından benim yürümemin doğru olacağı noktasındaydı. Son derece saf, masumane bir karar yürüyüş. Biz nasıl katılabiliriz diye düşündük. Çayımızı, kahvemizi içtik. Eve gittim, kamp çantamı doldurdum. Bolca siyah tişört ve pantolonla sabaha karşı beş buçukta yola çıktım. Hiç uyumadım sekiz buçuk 9 gibi Ankara'daydım hayatımda ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine gittim diyor yürüyüşün nerede başlayacağını bilmiyordum program hakkında da hiç bilgim yoktu ben vardığımda otobüsler daha yeni bantlanıyordu CHP yazıları sökülüyordu belli ki çok hızlı karar verilmiş ve tüm gecede çalışmışlar öyle bir manzara sağ olsunlar yakınlık gösterdiler arabamın kapalı garaja koydular çünkü arabayla gitmiştim yürüyerek döneceğim arabada dert oldu diyor <gülüyor> geri alması çünkü yolda gidiyor <gülüyor> sağ olsun genel başkan 18 kilometreyi de molasız yürüttü o güneşin altında diyor Ondan sonra saat 11'de birde Kızılay dedik toplandık uyumadım yani o gece yürüyüş başladı sağ olsun genel başkan da kilometreyi molasız yürüttü bizi güneşin altında güneş yağ da alamamıştım açık renk olduğum için güneşte çok kötü oluyorum o gün hakikaten yanacağımız kadar yandık kıpkırmızı olduk ama değdi ilk iki gün Ankara'ya dönüp yakın oteller bulup kaldık sabahları ise erkenden yürüyüş alanına geldik. ...biz de organize değildik çünkü... ...çadırımı da alamadım... yüküm çok fazlaydı... ...hatta çantamı sırtımda taşıyacağımı falan zannediyordum diyor... ...sonra şeyi sormuş... ...doktor olarak kim takip ediyor sizi diye sormuş... ...Kılıçdaroğlu'nu... ...ne doktor demişler... ...onun üzerine ben üstlendim diyor... ...öyle biri olmadı ortaya çıktı diyor... ...ve... ...yürüyüşün her etapından önce ve sonra kontrol ettiğini belirtmiş... ...gözden kaçırılmasa maratoncu da olabilirmiş diyor ciddi bir spor geçmişi olmayan 69 yaşında bir insanın bu Temmuz sıcağında yürümesinden bahsediyoruz diyor yürümek mesela onun ayaktabanı dokularını çok fazla rahatsız etmiyor bugüne kadar sadece birkaç gün önce su toplamasıyla karşılaştık onu da kuruttuk belki de Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bir maratoncu çıkabilirdi erken yaşlarda yapsaydı çünkü mental direnci de yüksek diyor fiziki direnci de yani vücut yapısı da çok fazla kalın kemikli değil ince yapılı atletik bir insan bir maratoncu olabilirmiş ama gözden kaçmış diyor düşmesi hadisiste vardı ya onunla evet. da özür dileyerek uyardık diyor Ko ya, e, özür dileriz sayın başkan ama parkur dışına çıkamazsınız demişler <gülüyor> ve sonra geçenlerde de örneğin bir araziye girdi korkunç bozuk bir zemin orada ayağını burkabilirdi geçen gün de girişte baktım zemin çok kötüydü. Bastığınız anda ayağınızın burkulabileceği çukurlar, kesilmiş vidank kökleri var. Hemen geriye haber verip koruma müdürüne zemine dikkat etmeleri ne söyledim. Şunlar önemli söylediğinden Cihangir İslam'ın profesör Cihangir İslam'ın e, yani hem Sakarya'da çocukluğunu ve gençliğini geçirdi, hem aynı kentte Adalet Partisi milletvekili yapan babası Nadir Latif İslam sebebiyle hem de kendi kişisel politik geçmişin birikimiyle siyasete uzak değil. 2012'de verdiği bir söyleşide Kur'an'da peygamberleri ve insanlar arasında adaletle hükmedenleri öldürenler diye bir ibare var peygamberliği ve adil yönetimi birlikte anlar İslam diyor. Bunun üzerinde düşünmemiz lazım. Bir daha peygamber gelmeyeceğine göre adalet bizim temel meselemiz. Bunun pratiği üzerinde çalışmamız gerekiyor demiş. Ve belli bir kesimin hayat tarzına müdahaleyi reddetmesiyle başlayan gezi sürecinde diyor. Toplumun tamamını kapsama yeteninden uzak da olsa orada adaleti, özgürlüğü, eşitliği savunan bir tutum vardı. Bence birinci ayak budur diyor. Birinci ayak Gezi ikinci ayak sokağın 15 Temmuz'udur diye bir ayrım yapıyor. Sokağın 15 Temmuz'u darbe girişiminden sarayinkinden farklıdır diyor. O akşam bugün okuduğumuz bize anlatılan arka plan gerçeklerinden uzak bir şekilde müdahaleyi duyan insanlar siyasi görüşlerine bakmaksızın sokakta en azından darbeye karşı durmaya çalışmışlardı. Ben de sokaktaydım diyor. Hı hı. AKP'li, CHP'li, MHP'li, HDP'lisiyle birlikte o akşam bir protesto vardı. Bence bu da sanki çoğunluğu Gezi'ye katılmayan ama o ruhu farklı bir platformda devam ettiren bir anlayıştı diyor. Gelelim üçüncü ayağa. Bu referandumda tehlikenin ve huzursuzluk yaratan değişimin farkına varan çok farklı insanların hayır noktasında buluştuklarını gördük. Mesela İstanbul'da çok sayıda noktada Saadet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte referandum çalışması yaptı. Sinerjik, sinerjik çalıştılar diyor. Bu da Türkiye'de zihinsel dönüşümü anlatması açısından önemli bir noktadır. Yani iktidarın geride kaldığını anlayışın net olarak ortaya koyan bir görüş. Üçüncü noktada işte bu referandumdaki hayır ortak kanaati olmuştur diyor. Adalet yürüyüşü de bence artık hem geziden hem sokağın 15 Temmuz'undan gelerek referandumda toplanan kesimi %49'u %100'e götürmenin kapılarını açıyor diyor. Yollarını açan bir yürüyüştür. İlke son derece basittir. Adalet. Hiçbir insan bunu reddedemez. Bu hareket taş atana gül atmaktadır. Küfredene hakaret etmemekte de selam deyip geçmektedir. Çıta çok yüksektedir. İktidar kanadına baktığınızda işin özüne yönelik bir eleştiri göremiyorsunuz. Zihnen onları allak bullak etmiştir. Adalet yollarda aranmaz diye cevap alıyoruz. Aslında bu cümleyi biraz analize edersek adaletin yokluğu burada zımnen kabul ediliyor. Adalet vardır demiyor. Tamam yok ama kardeşim bunu yollarda bulamazsın demek istiyor. Eh biz de bulana kadar kah yürüyeceğiz kah başka şeyler yapacağız. Bence bunun devamı da gelecek diyor. Ve şöyle bitiyor bu mülakat yazısı çok etraflı bir analiz de getiriyor Gonca Tokyolun yaptığı T24'te Afrikalılar der ki hızlı gitmek istiyorsan yalnız git uzağa gitmek istiyorsan birlikte adalet yürüyüşü devam ediyor diye bitirmişti Gonca Tokyol. Güzel. Ee, Gezi Parkı demişken haftanın ilk sorusu değil tabii ki. Haftanın sonuna doğru geliyoruz. Neyse günün son sorusunu müsaadenizle ben sormak istiyorum size. Gezi Parkı eylemine katılmayan tek bir il vardı hatırlıyor musunuz hangi il de? Bayburt. Evet efendim Bayburt. Adalet yürüyüşüne 20. gününde Bayburt adına gelenlerden de mesaj vermiş. İlimizde %80 evet çıktı ama biz de varız adalet istiyoruz demişler. Hem dinleyicilerimiz bize bunu hatırlattılar. Hem de aynı şekilde Twitter üzerinden de bu talebi daha doğrusu bu mesajı görebilmek mümkündü. Teşekkür ederiz. Herkes orada. Evet. Şimdi son olarak da şeyden bahsedelim. Çok yürek kanırtan kanatan meselemize açlık grevinde dört ay geride kalmış olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakçı 119. gününü geride bırakan açlık grevinde Nuriye Gülmen 44, Semih Özakçı ise 61 kiloya düşmüşler. İki eğitimci de artık yürüyemiyor. Konumuz yürümek ama yürüyemez haldeler. Gülmen'in kız kardeşi Beyza Gülmen'in Eskişehir'de kaldığı devlet yurdunda ablası için dilek feneri uçurduğu için ifadesi alınmış. Yani bu hallere düşüldüğünü de görecektik. Dilek feneri uçurmuş evet. ve göz al, ifadesi almışlar. Yurtta sizin. kaldı yurtta. Siz dilek feneri uçurdunuz. Neden uçuruyorsunuz diye mi sormuşlar acaba? Evet. E, gazeteye de yani Cumhuriyet Gazetesi'ne de ifade veren mülakat veren Semih Özakçı'nın anneannesi ve dedesi Semih görevine iade edilsin. Biz çok acı çekiyoruz. Karıncayı bile incitmezdi demişler Biri, bu iki haberi Seyhan Afşar ve Can Hacıoğlu yapmışlar torun acısı çekiyorlar diyor açlık krevindeki eğitimcilerin avukatı Guardian gazetesine yaptığı konuşmada avukatlarından bir hiç akça, aşçı affedersiniz Hala sağlıklarına kavuşabilirler ancak zamanları azalıyor. Hükümetin acilen harekete geçmesi gerekiyor. Bu son değil ancak sona yakın demiş. Son çok yakın diye yani medya ve akademide işlerinden atılan binlerce kişinin acısının sembolü haline geldiklerini de yazmışlar. O kadar e, tuhaf şeyler oluyor ki yani Yüksel Caddesi'nde tek tek bütün... E, sokaklar sayılarak gösteriyi yasaklanacak duruma geldi. Yani en işte Hitler dönemiyle, Stalin dönemiyle neredeyse karşılaştırılabilecek çok zecri tedbirlerden bahsediyoruz. Yani yasaktır. Giremezsin bu sokaklara diye insanlara yani gösterildi. Hiçbir şey yapamazsın diye. Dün galiba şiir okuyan bir kişi sokağın ortasında şiir okuyan bir kişi yakapaça gözaltına aldılar Ankara'da. Öyle olabilir. Her Sadece şey şiir okuyordu. Evet. Videosu vardı. Şiiri bitirdikten sonra Ahmet Arif'in 33 kurşun şiirini okuyordu. Hmm. Ardından gözaltına alındı. Yakapaça. Şiiri, şiiri mi beğenmemişler okuma tarzı. Beğenmeselerdi mi? sonuna kadar beklemezlerdi şiirin herhalde. Hmm. Estetik bir kaygı olduğunu düşünmüyorum burada. Ee... Politik bir kaygı olsa gerek. Verilen emir. Muhtemelen. Evet. Kanun hükmünde kararname ile ihraç edildiği işine dönmek için Ankara'da günlerdir eylem yapan sosyolog ve saçılıkta da e, koparılan kolunun omuz başını da kırdıklar hatırlanacağı üzere tek bildikleri bize silahlarıyla boyun eğdirmek hükümet ülkeyi keyfine göre yönetiyor diye, yönetiyor diye konuşmuş. Çok ilginç bir şey var Gül, Gülmen ve Öz Akça'nın suç tarihini biliyor musun sen? Suç tarihi mi? Ne demek evet, o? Suç tarihi. Çok önemli bir haber bu. Evet, onu da hemen e, Hangi söyleyeyim. Hangi suç? E, i̇şte suç. Genel olarak? E, yani. Niye içerideler? Bir suç tarihi lazım tırnak içinde. Bir suç lazım ve suç tarihi. Evet. Bu. Suç ne? E, suç belli değil. Yani açlık grevlerinin 76. gününde 23 Mayıs tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdi. Bugün e, grevinde işte kaçıncı gününde 120. gününde e, bugüne kadar bilinmeyen bir ayrıntıyı avukatları Selçuk ağaçları duyurmuş Twitter hesabından bilgi vermiş örgüt üyeliği suç örgüt üyeliği evet cevap bugünün, bugünün son sorusu olduğunu um umuyorum sorunun Ayağa. onun cevabını verdim yani bulup örgüt üyeliği Ankara 5. Suç Ceza Hakimliği bu suçun tarihini 15 Temmuz 2016 olarak kayda geçirmiş. Yine mi kopyala yapıştır hatası? Evet. Ya hata değil ki. Belki de 15 Temmuz'da. 15 Temmuz'da nasıl bir alaka kurmuşlar? onu kısmını anlamıyorum. Daha önceki şeylerin ee, bu soruşturmalarda bir yerden alıp başka bir yere kopyala yapıştır yaptığınız zaman bazı şeyler kalıyordu. Evet. Ve insan bu hata yapıyor tabii ki. Kopyala yapıştır da olsa bir hata yapılıyor. Yani burada da bu tarih konusunda yapılan hata ama mühim bir hata olsa yani, gerek. Kopyala yapıştır mahkemesinden öğrenin demiş zaten Koza Aşı'da. ama herhalde yani. Şey gerçek musun? darbecileri bulduk diye sevinin demiş. Yani suç aslında gerçek darbeciymiş. Nuriye ile Semih'in suç tarihini biliyor musunuz? Tırnak içinde tabii suç tarihi. Alın bu kopyala yapıştır mahkemesinden öğrenin. Ya da gerçek kopyalı, darbecileri bulduk diye sevinin. Ya da kopyala yapıştır diye bir şey yok. Bir form var orada. Ee, o soruşturmaya yaparken ki suç istinat etmek için oraya boşlukları dolduruyorsunuz, isimleri yazıyorsunuz ama tarih aynı şekilde kalıyor. Bazı yerler değiştirilmiyor. Bu onlardan bir tanesi de ee, olabilir belki de. Bilmiyorum. hukuku ittiğimi almadım ben ama bunu... siz aldınız. Siz biliyorsunuzdur. Bu da ikinci soru. Böyle bir şey yoktur muhtemelen. Ben hatırlamıyorum. Evet belki de Artık yeni bir, hiçbir şey hatırlamıyor. Yeni bir gelişme de olabilir. Ee, sağlık durumları da Altıçağ. giderek kötüleşiyor ve Semih Özakça'nın eşi Esra Özakça da şunları söylemiş. Semih'in böbrek sıkıntıları başladı. Görüşe tekerlekli sandalye ile gelmiş ancak üzülmemizi istemediği için bizim görebileceğimiz noktaya gelince ayağa kalkmış diyor. Nuriye'de de benzer sorunlar var. Artık hiç yürüyemiyor başlık grevine başladıklarında Nuriye 59, Semih 86 kiloydu. Şu an Nuriye 44, Semih 61 kilo giyiliyor demişler. Hem ülke çapında hem de uluslararası kampanyalar devam ediyor. ve Nuriye bu durumun günden de Özer Özak Semih yaşatılması için büyük kampanyalar var. Evet. Binlerce imza toplanıyor. Nuriye Semih Yaşasın at gmail.com'da olduğunu da bir kez daha hatırlatalım. Ve böylece de bitirebiliriz. Bir yollarda, yollar üzerinde gidiyoruz. Bulutsuzluk evet. özleminden yollarda parçasını da çalarak bitireceğiz bugünkü programımızı. Ama önce yol programımızın jinglini duyalım. Ondan sonra bir de veda ederiz. Adalet Yürüyüşü Notlar yorumlar, izlenimler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 Gerek çoğalan adım sesleri duyuyorum. Sonra aldırmadan bekliyordu zaman karanlıkta bir ışık görüyoruz. Görevi bitiyor. aramızı Soyutacağız Elimizde ne var? Gözdeğimiz aşık. Bir <Gülüyor> City. stick. The...